konuşmam aydınlanma ve bilim olarak ilan edildi. Ama ben ufak bir kavram daha ilave edeceğim. Konuşmamın başlığını izninizle aydınlanma bilim ve bireyselleşme olarak değiştirmek istiyorum. Ee, konuşmamın iyi tarafı Sayın Topdemir'den sonra olması çünkü benim söylemek istediğim çok şeyi es geçeceğim, çok şeyi o söyledi. Zaman zaman vurgu yapacağım. Şimdi aydınlanma denilince biraz evvel de belirtildiği gibi 18. yüzyıl akla geliyor. Bu dönemde yapılmış çalışmalar Kant'ın felsefesinde doruk noktasına ulaştığı biçimiyle aydınlanma diye kabul edilebiliyor. Yani aydınlanmanın e, doruk noktası, temsilcisi Kant'ın düşünceleri diye kabul edebiliriz. Kant'ın düşünceleri ise ben kanıt değil değilim ama çok güzel bir ifadesi var. İki şeylerin hayranlığını çekmiştir diyor. Bir tanesi üstündeki gökyüzü, ikincisi içimizdeki ahlak dünyası diyor. E, aydınlanma da aslına bakarsanız bu ikisinin birleştirilmesi gibi düşünülebilir. Daha evvel birbirini dışlayan iki kavram adeta veya birinin içerisinde diğerini eritme çabası ile beraber gerçek diğerine ulaşmıştır. O bakımdan Aydınlanma denilince Kant'ın düşüncelerini felsefi temel olarak ele almak mümkün. Ama aydınlanma denince akla gelebilecek bir diğer özellik 14. yüzyılda ortaya çıkan Rönesans'ı düşünmek gerekir. Çünkü hiçbir çağ, hiçbir dönem e, gong vurur gibi, dağın dedin, hadi orta çağ başladı, dağın dedin, yeni çağ bitti, olmuyor. Bir süreç, hatta bu süreç zaman zaman hala daha içimizde yani günümüzde çağımızda devam ediyor olabilir. Dolayısıyla aydınlanma nedir sorusunu e, Rönesans'a giderek de e, cevaplandırmak gerekir. Rönesans aydınlanmanın bir bakıma beşiği gibi de düşünülebilir. Rönesans'la başlayan çalışmalar bilim çalışmaları başlı olmak üzere, bilimsel çalışmalar başta olmak üzere ama Geografi keşifler de bunun içerisine dahil edilebilir. Aydınlanmayı hazırlayan önemli etkenler arasında söz konusu. Aydınlanma denilince bence bir o dönemi, bir geçmişini, bir de sonrasını dikkate almak lazım. Bugün aydınlanmadan ne kastediliyor, ne anlaşılıyor ona bakmak lazım. Sanıyorum konuşmacıdan bir kısmına değinecekler. Aydınlanmayı günümüz açısından değerlendirirsek, tarihi geçmişi ve o gün dışında, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönünden söz etmek mümkün. Bugünkü teknolojinin, bugünkü bilimsel başarıların, kültürel hayatın aydınlanmaya geri götürülmesi, yani bütün bu başarıların aydınlanmaya bağlanması mümkün. Bu aydınlanmanın olumlu tarafını teşkil ediyor. Ama bir de öte yandan ee, akılcılık dendi ki ondan bahsedeceğim ee, akılcılığın doğal bir tezahürü olarak bugünün savaşlarını, kırımlarını yok edişlerini göstermek mümkün yani aydınlanmanın bir de ne aydınlanma nedir diye sorduğumuzda bir de günümüzdeki sonuçlarına bakarak yargılamak gerekir ve bu da e, hem olumlu hem olumsuz olmak üzere ikiye ayrılabilir bu konuda da ben görüşlerimi biraz sonra belirteceğim Ama bunlar biraz daha e, bilinen aydınlanma tanımları. Ben aydınlanma nedir sorusunu e, bireyselleşme kavramı çerçevesinde ele almaya çalışacağım. Yani aydınlanma ile ilgili e, açıklamalarım bireyselleşmeden anladıklarımla ilintili olarak ortaya konmaya çalışacağım. Bireyselleşme, burada sözüm ettiğim bireyselleşme olgusu kanaatimce o çağı karakterize eden, açık ve örtük bir şekilde karakterize eden kültürel arka plana karakterize etmekle birlikte önemli bir kültürel arka planı da var. Ve bu bireyselleşme olgusunu antik çağa kadar da götürmek mümkün. Felsefi bir kavram olarak yorumlamak, kültürel bir kavram dışına çıkarıp felsefi bir kavram olarak yorumlamak da mümkün. E, kişi Kişilik, kişiselleşme kavramlarıyla ilişkilendirmek e, hatta bunu başka kültürlerle kıyaslamak da mümkün. Ama ben bireyselleşme olgusunu bu kadar derinleştirmeyeceğim. Ben burada e, aydınlanma dönemine ilişkin bir kavram olarak, oradaki zihniyeti temsil eden bir kavram olarak tanımlamaya çalışacağım. Veya ele almaya çalışacağım. Bireyselleşme bir yandan bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla, bilimsel çalışmalarla doğrudan ilgiliyken öte yandan insan aklının öne çıkması ama bunlara kadar önemli bir başka özellik hukukun üstünlüğü gibi e, aydınlanmayı temsil eden, doğrudan temsil eden kavramlarla da yakın ilgi içerisinde olması. Yani dolayısıyla bireyselleşmek hani felsefeci deyimiyle söylersek epistemolojik olarak Diğerlerini kendisinden türetebileceğimiz bu adını andığım kavramları kendisinden türetebileceğimiz bir noktada bulunuyor gibi geliyor bana. Burada aydınlanmadan e, bireyselleşme ile ilişkilendirilmesinin bir başka bence önemli dayanağı e, bireyselleşme kavramının doğu batı maladan bir şey yapmadım. Doğu-Batı kültür ayrımının e, yapılmasında da çok önemli bir yer tutması. Yani e, Doğu ve Batı kültürleri arasındaki e, farkı, e, ayrımı yapmada pireyselleşme kavramının da çok önemli bir yer tutması. Bu bizi özellikle ilgilendiriyor. Çünkü e, kendimizi nasıl konumlandıracağımız konusunda zaman zaman, bence haksız yere takım tereddütler yaşıyoruz tartışmalar içerisine giriyoruz. Belki bu açıdan da biriselleşme kavramı e, aydınlanma konusunda ki sözlerime ışık tutabilir veya yapılan açıklamalar ışık tutabilir. Şimdi bu noktalara gelebilmek için çok kısa olarak Rönesans ile başlayan gelişmeleri e, kısaca göz, at göz atalım. Rönesans'ın ortaya çıkışında rol oynamış olan etkenlerin arasında bu Gazi Hoca söyledi biraz evvel. Bilimsel çalışmaların geldiğini biliyoruz. E, tabii kendini görmek, kendini keşfetmek vesaire yani çok şey söyleyebilir ama lokomotif kavram bilimsel çalışmalar. Çünkü bilimsel çalışmalar e, özellikle yeni bir zihniyetin biraz teknik bir deyim kullansak yeni bir paradigmanın doğuşunda çok temel bir rol oynamış. E, bu temel değişiklik yani paradigmadaki bu değişiklik e, antik çağ ve orta çağ karışımı ama hakim olarak Hristiyanlık e, görüşünün ağır bastığı orta çağ olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bilimsel çalışmaları burada önemli altını çizmek gerekir. Ve eğer aydınlanma dönemine bir geçiş yaparsak buradan bu dönemi aydınlanma döneminde de yine bu bilimsel çalışmaların e, çizmiş olduğu yol üzerinde ancak işaretlersek bir anlam çıkarabiliriz. Çünkü aydınlanma insan aklının öne çıkmasına e, rol oynamıştır. Bunda da bilimsel çalışmaların büyük etkisi var. Çünkü e, biraz evvel de işaret edildi. Ben biraz başka tarafını söyleyeyim. O dönem şöyle bir soru var. Yani insan aklı nasıl olur da e, ufacık bir şey, kafatasının çapı belli, evreni anlayabilir. E, insan aklı kişisel sorunlarını çözemiyor. Annesiyle, babasıyla, sevgilisiyle, karısıyla, kocasıyla, arkadaşıyla tartışmasını çözemiyor. E, evrenin sorunlarını nasıl el atabilir? Sonsuz olan bir şey, sonlu olan beyinde nasıl yer alabilir gibi. Bugün bize... Ee, biraz komik gelmekle beraber bugün için son derece anlaşılabilir olan sorunlarla uğraşıldığını görüyoruz. Şimdi aydınlanma şunu diyor. Hayır. Akıl evreni anlayabilir. Evreni anlama gücüne sahiptir. Evren akılla kavranabilir. İşte bu sözün arkasında bir ayağı Newton'la beraber ortaya çıkan evren anlayışı, öteki ayağında Kant'ın getirmiş olduğu felsefe sistemi var. Çünkü Kant akılcılığı öne koymakla hem ahlak hem evren her türlü alanın yani insanın bilgi konusu yapabildiği her şeyin akıl tarafından kavranabilir olduğunu, aklın bunları kavramaya muktedir olduğunu sürüyor. ileri sürüyor. Dolayısıyla e, burada e, birçok e, etken aydınlanmanın ortaya çıkmasında rol oynamış olmakla beraber Bilimin ayrı bir yeri olsa gerek, sebebi de insan aklı aciz değil, evren karşısında pasif değil, onu kavrayabilir, onu idrak edebilir. Ve Kant, e, yani lise yıllarındaki e, hatıralarından da bildiğimiz kadarıyla hep buna yönelmiş, yani evreni anlamaya, evrenin anlaşılabilir olduğunu e, düşünme yolunda hep bir çaba gayret içerisinde olmuş. Felsefeye yönelmesi ailesinin baskısına rağmen hep bu e, gayesini gerçekleştirmek için olmuş. Dolayısıyla e, eğer biz aydınlanma dönemini Kant ile özdeşleştirmeden, Kant ile simgeleştirirsek e, akıl çağını, akılın önemini e, burada çok net olarak görürüz ve bu aklın ortaya çıkmasında da e, bilimsel çalışmaların ve özellikle Newton'un kainatı evreni anlayabilir e, anlaşılabilir kılmasına önemli bir yer vermemiz lazım. Tabi e, ayrıntıya girersek yalnızca söz konusu olan burada evrenin anlaşılması değil ama aynı zamanda evrenin her yerinin buradaki gibi olması. Çünkü Aristoteles sistemi organist bir yapıya sahipti. Fonksiyonel idi bütün nesnelerin birbiriyle bağlantısı. Ama artık mekanist bir yapı söz konusu ve burada geçerli olan yasa evren her yerinde geçerli. Ve ben burada olanı anlıyorsam evrenin her yerini anlayabilirim. E, dolayısıyla e, buradaki e, sorun e, evrenin üniform olması, tek biçimli olması, anlaşılabilir olması ve insan hakkında bunu idrak edebilir olması. Kant'ın bunu felsefi sistem olarak kurması bu açıdan e, önem taşıyor. Yani kısaca Newton sistemin yani bilimin e, ortaya çıkması, evrenin yapı ve işleyişini e, bir sistematik bütünlük içerisinde anlaşılabilir olacağını göstermesi bunun insan aklının ortaya çıkmasına sebep olması, insan aklına güvenin inancın ortaya çıkmasına sebep olması aydınlanmanın bir yönünü teşkil ediyor. Ama aydınlanma düşünürlerinin tabi Diğerlerini düşünürsek Elazar Kant gibi pardon Huyum gibi belki gibi, bunların tartıştığı konular hep mesela Lokun empirizmi, insan düşüncesinin bir tabula raza olması, bir takım Ortaçağ geleneklerine karşı çıkmayı hedefliyordu. Çünkü hurafeler insan aklının ürünleridir, insan aklının ortaya attıklarıdır. İnsan aklı bir boş levhadır, duyumlarla e, doldurulur ve biz bunu bir şekilde doldururuz. Eğer aklımız varsa hurafelerden uzak doldururuz, yoksa onu e, akla aykırı bir şekilde doldururuz. Bütün bunlar görüldüğü gibi adım adım e, aklın önemini ortaya koyan e, çalışmalar. Yani sonuç olarak insan aklı evrenselliği anlayabilir, ona onu e, anlamaya gücü ve yeteneği vardır. Bu ülke sanıyorum e, aydınlanmayı en iyi karakteriz eden bir özellik olarak altı çizilebilir. Bu iki aynı zamanda biraz evvel de işaret ettiğim gibi orta çağdan kopuşu da ifade etmektedir. Ve aynı zamanda aklın bu e, önemi biraz herhalde işaret ettiğim gibi eğer aydınlanmayı üç açıla incelersek günümüzdeki etkilerini de belirtmekte. Çünkü e, günümüz insanı e, özellikle batılı e, insan, batı e, kültürü e, akla önem veren bir noktada bulunuyor. Akıl, rasyonel düşünüşün bir ucunda her ne kadar e, evreni e, akıl ilkelerine göre inşa etmeyi öngörüyorsa da öte yandan e, eğer şeytan avukatlığını yaparsak savaşı da e, yıkımı da çıkarı da ön plana almasına sebep oluyor. Çünkü ben e, menfaatim akıl bana menfaatimin doğrultusunda menfaatim doğrultusunda hareket etmemi söyler. E, benim vicdanım, inançlarım yoksa ister istemez aklımın emrettiği benim egomun emrettiğidir. Dolayısıyla akılcılığı yani biz eğer belli bir yerde tutmazsak, tutamazsak bu tarafından da söyletmek lazım. Ancak e, burada çok önemli bir ayrımı da göz ardı etmemek lazım. Ben profesyonel olarak mantık dersi veriyorum. Hayatımı mantıkla kazanıyorum. Mantık dersi vererek kazanıyorum ama çok mantıklı olduğunu söyleyemem. Ee, belki mantıktan en az nasibini alanlardan bir de benim. Ee, çünkü inanıyorum ki insan hayatında mantığın yeri aslında sanıldığı kadar fazla değil. Yani taş çatlasa %95'in e, den fazlası akıl dışı olan yönlerimizi teşkil eder. Çünkü insan inanan bir varlıktır. Ee, duyguları olan bir varlıktır. Seven, nefret eden, aşık olan bir varlıktır. Bunun da akılla alakası yok. Dolayısıyla batılı düşünürlerin ki bu toplantıda başlıklarını biliyorum. işin bu tarafına değineceğini konuşmacı arkadaşların meslektaşlarını biliyorum. Ve birçok batılı düşünür bugünkü içinde bulunulan dünyanın savaş ile ilgili kısmını bu aydınlanmaya bağlıyorlar. Çünkü akıl diyorlar bizi buraya itti. Fakat ben buna e, katılmıyorum. E, biraz evvel işaret ettiğim gibi yani insan aklıyla hareket etmiyor. E, şöyle düşünelim. Bir gemi düşünün. Bu geminin bir noktadan kalkıp bir noktaya gidebilmesi için üç tane temel etkene ihtiyacı var. Bir tanesi dümenin olması. Bir tanesi bir yerden kalkıp bir yere gitmek isteyen bir iradenin olması. Bir de o gemiyi, o iradeyi oraya sevk edecek bir gücün olması. Bir motorun veya bir yelkenin olması. Şimdi e, duygular bizim hedefimiz. Yani ben oturuyorum kenarda, hadi gideyim şuradan e, ne bileyim ben karşıda biraz şöyle yapayım, böyle yapayım. Dünyanın tek tarafını görün diyorum. Bu duygular. Ama geminin motoru veya yelkeni ise tutkularımız, hırslarımız. Akıl bunların emrinde. Bu Dolayısıyla daha akıllı olmak değil belki e, duygularını eğitmiş olmak gerekir ki gemi e, doğru bir hedefe gidebilsin. Yani söylemek istediğim şey şu, e, bence aydınlanmayı akılla özdeşleştirip günümüzdeki kötülükleri aydınlanmaya bağlayan düşünürler e, bence bir günah keçisi arıyorlar. E, bir suçluluk duygusu içindeler. Çünkü çağın, evet gerçekten e, çağımızın e, olağanüstü büyük kötülüklerle dolu olduğunu görmezlikten gelemeyiz. Teknoloji ne kadar geçmiş dönemlere göre ilerlemişse kötülükler de yerinde saymamış. Onlar da ilerlemiş durumda. Yani evet teknoloji ve bilim geçmişle kıyaslanamayacak kadar ileri seviyedeyse kıyımlar, yıkımlar, savaşlar, kötülükler de aynı oranda. Yani bir tanesi e, bir, bir, ilerledi öteki kaldı değil e, bunun sebebi akıl değil eğer bunun bir müsebbibi varsa e, bu aydınlarda da biraz pay var. Dolayısıyla bunlar biraz günah çıkartmak için yani ben suçlu değilim benim atalarım suçlu der gibi aydınlanmayı suçlu gösteriyorlar. Benim kanaatim bu. E, bunlar tartışılacaktır. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Yani aydınlanmanın olumlu tarafını görmezlikten gelemeyiz. Aydınlanmanın günümüze getirdiği pozitif değerleri görmezken gelemeyiz. Eğer aydınlanma çağı olmasaydı biz hala belki cadı birbirimizi yakıp yakıp denizlere atıyorduk. Bu da mümkün olabilirdi. İyi tarafını, iyi tarafını görmek lazım. Ama beni burada özellikle ilgilendiren nokta bireyselleşme olgusu olacaktır. Aydınlanmanın bireyselleşme olgusuna olan katkısıdır. Bilimsel çalışmaların özellikleri nedir? Bunun üzerine duracak değilim. Sonuçları üzerine dur duracak değilim. Ama şu, şöyle bir noktayı e, işaret etmek gerekir ki, bilimsel çalışmaların örtük bir takım kabul ettiği varsayımlardan söyleyebiliriz. Bu varsayımların en net şekilde ortaya çıktığı yer Descartes. Descartes sisteminde açık olarak e, ben ve ben olmayan ayrımını yapıyor. Ve yine çevreciler, bütün Türkleri buna bağlıyorlar ama e, bunun bilimsel çalışmaların, örtük varsayımının bir desteklenmesi olarak da görebiliriz. Bununla ne demek istedim? Belki herkesin bildiği e, Hint düşüncesinden bir alıntı yaparak veya o düşünceyi anlatarak söylüyorum. Ben Hint düşüncesi uzman değilim ama herkesin bildiği bir şey söyleyeceğim. Bilindiği gibi Brahman yani evrensel ruh, kutlu bilgi, evrenin yaratılışı ilkesi, Tüm evreni kapsayan her şeyin kaynağı ve barınağı olarak kabul edilir. Bilindiği Brahman. Atman ise, bireysel ruh ise soluk, nefes, benliğin özü anlamını taşımaktadır. Fakat Atman'ın asıl özelliği insanın maddi tarafından yani bedenden bağımsız olması ve aynı zamanda manevi unsur olarak belirttiğimiz istek, arzu, tutku, korku gibi duygulardan da bağımsız olmasıdır. Atman aynı zamanda Brahman'ın bireydeki temsilidir. Brahman'ın tüm evrene ilişkin bir özellik olmasına karşılık Atman, bireylerde onun tezahür eden yüzüdür. Şimdi bu açıklamalarda bizi ilgilendiren nokta, bu anlayış çerçevesinde hakikatin bizim özümüzde, derinliklerimizde yattığı inancıdır. Evrenin anlamına, özümüze dönerek ulaşabiliriz. Bu düşünce dünyasında önemli olan, dış gerçekliğin bilinmesi değildir. Çünkü onlar gerçeğin kendisi değildir. Gerçek, gerçek. Bizim içimizdedir. Dış gerçek aldatıcıdır. Akıl, e pardon, hakikat akıllı kavranamaz. O herkese açık değildir ve dolayısıyla ben hakikati kendi içime dönersem anlayabilirim. Ee, i̇şte bu doğu düşüncesindeki bu özellik insanı bireyi nesne olarak kendi dışına atılmasını önlüyor. Yani bilim bize Descartes'ta somutlaşan örneğinde olduğu gibi yani simgeleşen örneğinde olduğu gibi benim dışında benden bağımsız bir fizik dünyanın varlığını koşul olarak ileri sürüyor. Dolayısıyla aydınlanmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi kanaatim o ki nesneyi benim onu algılayışımdan bağımsız hale getirmesidir. Nesne benden bağımsız olarak vardır ben onu aklımla kavrayabilirim. Aklım içindekini değil, dışımdaki nesneyi kavrayabilir. Dikkat ederseniz bu bilimselliğin en önemli, en temel kavramlarından, çıkış noktalarından birisidir. Özetin özeti şu şekilde ifade etmek gerekirse, Batı düşüncesi kendini ve doğayı nesneleştirmiş, nesnelleştirmiş ve düşünce sistemiyle duygu dünyasını kültürünü bu noktada ayırt edecek şekilde kurgulayabilmiştir. Bunun sonucu kolayca tahmin edilebileceği gibi bireyselleşmedir. Çünkü birey artık e, aidiyeti değil, inançları değil, yaptıklarıyla değer kazanan, ortaya koyduklarıyla değer kazanan bir varlık haline gelmiştir. Birey ait olduğu Yer, duygu dünyası, düşünce dünyası, inanç dünyasına göre tanımlanan bir noktada değildir artık. Birey nesnedir, birey nesnelleştirilmiştir ve o dünyada birey olarak yaptıklarıyla ancak sorumlu olarak e, olabilir. Bunun doğal sonucu bireyin korunması, hukukun korunması, hukukun ortaya çıkmasıyla söz konusudur. E, Fransız ihtilalinin 1789 milletlerin ortaya çıkması, derebeyliklerin yıkılması, bireyin sorumluluğunun taşıması sonucunu doğuruyor veya birbirini etkiliyorlar. Ama neticede ortaya çıkan olgu bireyselleşme olgusudur. Birey artık kendi varlığını, kendi bireyselliğini kendi aklıyla temellendirebilir. Birey kendi bireyselliğini kendi aklını kullanarak kurgulayabilir. Varlığını anlayabilir. İnançlarıyla değil, ...artık başarılarıyla değerlendirilebilir. Merhamet ve acıma duygusuyla değil... ...hukukun kendisine tanıdığı... ayrıcalıklarla var olabilir. Bireyselikten hareketle... ...kolayca sorumluluk yüklenilmesi... ...sorumluluğun sahibi olma... ...duygusunun... ...bilincinde olmayı da ilave edebiliriz. Hak ve ödevlerinin olması... ...girey çünkü yalnızca... talep eden değil, hak eden... ...ve ödevli olan bir canlıdır... Onlara sahip çıkması inançlarıyla değil, sahip olduğu yetkilerle, yeteneklerle tanımlanabilir. Yani bireysellik epistemolojik olarak insanı ilgilendiren ve aydınlanma düşüncesinin o dönemin insanı karakterize eden temel bir kavram olarak kanaatimce alınabilir. Bireysellik tükarda yapılan açıklamalar ışığında olumlu bir değer olarak sunuldu. Evet, bu kavram aydınlanma döneminin çerçevesinde kanaatimce olumlu, çok olumlu bir rol oynamıştır. Ancak bu kavramı da aşırıya götürmemek gerekir. Olumlu özellikler taşıdığı e, her ne kadar kabul edilse bile e, bireyselliğin, bireyselleşmenin egoizmle, çıkarcılıkla eşleşen, ilişkilendirilebilecek bir tarafı da vardır. Ve aralarında çok da uzak olmayan mesafeler var olduğu düşünülürse, bütünüyle olumlu bir kavram olarak değil. Ancak e, hukukun ve yasaların tanıdığı çerçevede bireysellikten söz etmenin doğru olacağını ama hiç kuşku yok ki e, aidiyet duygusuyla değil başarılarla bireyselliğin tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii sorular gelebilir. Onun için bunların hepsini sorulara saklayayım. Ama sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. E, burada tabii bireyselleşme e, Orta Çağ kültürüne karşı Hristiyan dünyasının değerlerine karşı olmayı ifade ediyor. E, i̇şin ilginç tarafı Newton'un Avrupa'da kabul edilmesi, Newton'un bilimselliğinin altını istiyorum, bilimselliğinin kabul edilmesi filozofların e, çalışmaları sayesinde olmuştu. Çünkü kilise çok büyük bir reaksiyon göstermiş bilindiği gibi. Fakat sona bakmış ki, aslına bakarsanız Newton sistemi e, teolojiye Aristoteles daha çok uyuyor. E, bilinen örnek Laplace, e, yanlış hatırlamıyorsam e, Napolyon'a e, Dünya Sistemi isimli eserini veriyor. Napolyon okuduktan sonra diyor ki Tanrı'dan bahsetmemişim. O da diyor ki böyle bir hipoteze ihtiyacım olmadı. Şimdi bu evrenin eskiden Tanrı'nın her yerde olduğu inancına Tanrı'yı evrenin dışında atan bir inanç olarak nitelendiriliyor. Ama bu tabi Kilisenin, e, Hristiyanlığın büyük bir reaksiyonunu çekmesine doğal severi. Fakat filozoflar ve şunu görüyorlar. Diyorlar ki ya bu kadar müthiş bir makine, evren, bu kadar müthiş bir mekanik sistem bir yaratan olmadan olmaz. Yani dolayısıyla e, teoloji e, Çağ dünyasının kabul ettiği biçimiyle kapı dışarı atılıp daha rasyonel hale getiriliyor. Sonuç olarak direyselleşme ile ilgisini şunun için, bunu şunun için söyledim. Hristiyanlar şunu fark ediyorlar. Daha çok Hristiyan olmak değil söz konusu olan, daha iyi Hristiyan olmak. Amaç daha çok ibadet etmek, daha çok Hristiyanlık ilkelerine bağlık almak, cedavuna çıkmak, şunu bunu yok etmek veya buna benzer bütün içerisine girmek değil. Daha iyi Hristiyan olmak, daha iyi Hristiyan olmak için de aklını kullanmak zorundasın. Bunun temelinde direyselleşme yatıyor diye düşünüyorum. Yukarıda tanımadığım çerçevede sabrınız için teşekkür ediyorum.